Yılgı Bu yıldırımlara dayanamam ben Her an kopmaktadır bir dalım candan Kırılan sesimdir eriyen gölgem Göklerim yitiktir kuyulardayım Akrepler ağmakta uykularıma Düşlerin ipini tutamıyorum Hangi yöne koşsam önümde duvar Tepemde yılgının bombardımanı Durmadan uğuldar kulaklarımda, yıkmakta aklımın mazgallarını. Komut alan şeytan ıslıklarından korkunç bir paniğin ayak sesleri. Çarşılarda, balkon denizlerinde.